Fe astagal hadithu kitabullah Ve khayrel hadihad muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem Ve şerrel umuru muhtetatuhah Ve kulle muhtetetin bid'a Ve kulle bid'atin dalale Ve kulle dalaletin fil nar Değerli kardeşlerim En son geçtiğimiz dersimizde Biliyorsunuz bir ma'une Reci Ve bir ma'une Hadiselerini anlatmıştık Bununla ilgili, bunu buna bağlantılı olarak bazı şeylerden bahsetmiştik. Bu gerçekten İslam tarihi, tarihinde çok önemli, aynı zamanda çok acı ve çok ibret verici olaylar idi. Bu iki hadise, Uhud Savaşı'ndan, Hamur Ali Esvet gazvesinden sonra meydana geliyordu. Ee, hicretin dördüncü yılında. Muharrem ayından sonra sefer ayında gerçekleşiyor bu hadiseler. Bunların detaylarını anlatmıştık. Ve <gülüyor> bu e, hadiselerdeki kahramanlarımızı da e, söylemiştik. Yani sahabelerin ne kadar cesurca, kahramanca Allah'ın dini uğruna kendilerini feda ettiklerini söylemiştik. Şimdi bu konulardan ne gibi dersler alınacak onları söyleyeceğiz. Birincisi birincisi hücum etmek ve saldırmak baskın yapmak düşmanı yenmek için en hayırlı bir metot en iyi bir metot en iyi bir yol diyor. Tabi bu yani şartlar imkanlar yerine geldiğinde Evet. Yani müminlerden, Müslümanlardan yana güç, kuvvet e, ve gerçek bir <gülüyor> hakimiyet olduğu zaman. Buna örnek olarak geçtiğimiz hani e, dersinizde bahsettik ya oradan e, getirilen bir delil var. Nebimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Beni Esed İbni Huzeyme yani Ee, Esed oğulları, Esed ibni Huzeymi oğullarına karşı onlar bir komplo kuruyorlar. Bir planları var onların. Aleyhissalâtu vesselam'ın üzerine yürümek, Müslümanların üzerine yürümek ve saldırmakla ilgili bir planlar var. Bunların e, planlarına karşılık Aleyhissalâtu vesselâmın e, bir strateji geliştirip onlara memleketlerinde, kendi arzlarında, yurtlarında onlara hiçbir fırsat vermeden saldırması, adam göndermesi buna bir örnektir diyor. Çünkü onlar bu Seleme oğulları, Şeyh Esed İbn-i Hüzeyme oğulları ahdi, aleyhissalatü vesselamla yaptıkları ahdi verdikleri sözü bozmuşlardı. Buna e, özellikle e, yelteniyorlar ihanet etmeye ihanet etmeye yeltenince Ali Velam onlara karşı böyle bir e, adam gönderiyor ve ansızın onları yakalıyor. hatırlarsanız 125 kişilik bir grupla e, bu kabilenin üzerine gidiliyor ve onlar ansızın yakalanıyorlar karşılarında Ali Velam adamlarını görünce hepsi daha yollarına vadilere düzlüklere Çil yavrusu gibi da ve ganimetleri bırakmıyorlar. Aleyhisselatü Vesselam bunları bunların bıraktıkları şeyleri Medine'de sahabeleri tarafından alıyor. Karşılıyor. Netice itibariyle bu olaydan sonra bu kabile hıncını almak için, intikamını almak için e, yeniden bir adam toplamaya kalkışınca Hüzeyloğulları özellikle Aleyhisselatü Vesselam onların o, üzerine de özellikle bu işi yapan, bu, bu işin başını çeken Halid e, İbni Sufyan El Hüzeyli'yi öldürmek için adam gönderiyor. Abdullah İbni Uney'si gönderiyor. Yani böyle bir komplodan önce bir saldırıdan önce Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a sahabelere karşı e, yeni bir savaş çıkmadan yeni bir böyle saldırı düzenlemeden Aleyhisselatü Vesselam hemen haber alıyor ve bir adam gönderiyor. Neticede de Abdullah İbni Üneyiz Üneyiz radıyallahu an bu adamın işini Halid İbni Sufyanın işini bitiriyor. Dolayısıyla onlar yani karşı taraf düşman harekete geçmeden onlara karşı saldırılmış oluyor. Tabi onların yaptığı şeyler var. Yani ahit bozmaları söz konusu, savaş hazırlıkları söz konusu. Bunun neticesinde bir hücum geliyor. Bunun neticesinde bir baskın geliyor. Olay böyle anlaşılması gerekiyor. Bunu da Kur'an-ı Kerim'de delillendirmiş Adiyat suresiyle bu baskını yapanlara Allah Azze ve Celle senada bulunuyor. Onları övüyor. Diyor ki Vel adiyati debha Vel adiyati debha Soluk soluğa, kişneyerek koşan atlara yemin olsun. allah Teala yemin ediyor. Vel adiyatı tabaha. Fel muriyatı gadaha. Ayaklarından böyle, atların ayaklarından çıkan kıvılcımlardan bahsediyor. Yere vurdukları zaman, taşları böyle sıçratarak, birbirine çarparak koşuyorlar ya. Fel muriyatı gadaha. Yani, kıvılcım saç saçan bu atlara... Devam ediyor, yemin. Soluk soluğa koşan atlara, kıvılcım saçan bu atlara, yemin olsun. Fel-mugîratü subha, sabah vakti dalanlara. Yani düşmanın üzerine, düşmanın memleketin arzına sabah vakti dalanlara, hücum edenlere. Fe-eferne bihi nega'a, ve tozu dumana katanlara. Yerden böyle toz kaldırıp her tarafı toza bürüyenlere, yemin olsun. Fe-fasatna bihi cema'a. Ve topluluğun da ortasına o kafir topluluğun ortasına dalanlara allah Teala bunların üzerine yemin ederek övüyor. Bu hücum edenlere. Müminlerden. Evet. Bu hücum özellikle sabah vaktinde geliyor. Yani ansızın Düşmanın fark etmediği bir zamanda. Biraz sonra gelecek hadislerde bazen Aleyhisselatü Vesselam güneş e, doğuya meylettiği zaman veya güneş tamamen e, gittiği zaman da böyle bir hücuma e, kalkışıyor. E, özellikle kafirleri ansızın yakalamak için. Evet. Çünkü harp bir hiledir. i̇bn Zeyd ki bu ayet kerime hakkında Adiyat suresiyle ilgili gelen bu ayetler hakkında bu Allah Azze ve Celle'nin bu şeylere bir yeminidir. Yemin ediyor allah Teala. Hepsi ama Vel adiyatı debaha fel muriyyati gadaha Subha, muğiyyirati bihi neka' fe bihi cema' Bunlar hepsi yemin. Bunların hepsine tek tek Allah Azze ve Celle yemin ediyor. Düşmanı bastırıp sindirmek, onlara hücum etmek için atların üzerinde koşturan bu topluluklar mümin topluluklar onlara Allah Azze ve Celle onların atlarına doğru atlarına daha doğrusu yemin ederek başlıyor bu atlar üzerindeki savaşçılar, bu süvari e, kimseler korkusuzca düşmanın ortasına dalıyorlar. Atlarını koşturar. Ve e, nihayetinde de tabii başarıyı elde ediyorlar. Düşman e, büyük bir şekilde pe perişan oluyor, ziyana uğruyor ve ganimetleri elde ediyorlar. Allah Azze ve Celle boşuna onları ölmüyor. Ve bu ifadeler Allah Azze ve Celle'den cevami el kelim yani toplayıcı kelimelerle toplayıcı kelimelerle ifade ediliyor Adiyat suresinde. Ve neticesinde de zafer yani bu baskının neticesinde bir zaferden bahsedilmiş oluyor. Allah Azze ve Celle'nin yardımı geliyor. Neden böyle? Neden? Diyor ki müellif, müminlerin bu dinin kuvvetli, güçlü, aziz olduğunu bilmeleri için. Yani bu din zayıf değil. Bu din güçsüz değil. Dolayısıyla bunun bilinmesi gerekiyor. Bu din batıla karşı, aslı olmayan şeylere karşı hücum edici. Onlar kahredici, baskı altına alıcı bir din. Allah'ın düşmanları ne baskı altına alıcı bir din? Özellikle yeri, zamanı geldiği zaman bu dinin müntesipleri bizler yani Müslümanlar güç ve kuvveti elde ettiğimizde hem düşmanlara karşı hem de batıl ehline karşı bu din güçlüdür, azizdir, galip gelecektir. Allah'ın izniyle. İşte Allah-u Teala bu surede atlara Yemin ediyor ki Allah Azze ve Celle dilediği şey üzere yemin eder. Vettine ve zeytuğun. Mesela. Orada da yemin ediyor. İncire ve zeytine yemin olsun diye. Orada da bir yemin var. Daha birçok yerde Allah Azze ve Celle yemin ediyor. Vel asr. Asra yemin olsun diyor. İkindi vaktine. Yemin edilen şeyin ne kadar büyük, önemli, mühim olduğuna işaret ediyor. Bir şey Allah Azze ve Celle yemin ettiği zaman onun ne kadar önemli olduğuna işarettir diyor. Evet. İmam Ahmet'in müstedinde gelen rivayetlerde aleyhisselatu vesselam güneş zeval bulduğunda yani doğu, doğuya şey batıya meylettiği zaman düşmana hücum etmek için hazırlık yapardı. Evet. Neden? Çünkü bu vakit özellikle o bölgelerde yani kaylune baktı. Rahatlama, gevşeme ondan sonra istirahat vakti de ondan dolayı. Ansızın onlar gafilgen avlanacaklar. Avlayacak aleyhisselatü vesselam. Bundan dolayı. Yalnız burada şu anlaşılmasın e, baskın yapılan yerler ahdi bozanlar savaş halinde olanlar harbi dediğimiz yani savaş hali olan kabileler Veya düşman topluluklarını. Yoksa onun dışındaki şehirlere, köylere, kasabalara e, giden seriyeler, İslam komutanları ve beraberindekiler kesinlikle onlara İslam'a çağırmadan, davet etmeden yahut bunu kabul etmezlerse cizre yani bir, bir tür vergi talep etmeden ki bunu da kabul etmezlerse üçüncü olarak cizre. Onlarla savaşma yolunu denerler. Bunlar yapılmadan, bu sıra takip edilmeden onlar üzerinden normalde saldırılmaz. Bu saldırı olayı ahdi bozmuştur. Yahut e, Müslüman bir topluluğu işte Rici hadisesinde olduğu gibi Bi'r-ü hadisesinde olduğu gibi kılıçtan geçirmişlerdir. Bunun intikamı Bunun acısının alınması içindir. Yani. Bir sebebe bina. Burası iyi anlaşılması gerekiyor. Evet. Olayları, hadiseleri birbirine karıştırmayalım. Ee, hükümler ne kitaptan, ne sünnetten ne de İslam tarihinden cımbızlanmaz, tek tek alınmaz. Birilerinin yaptığı gibi yani bir büyük bir pencereden hepsine toplu bir bakışla bak bakalım. Bu da alimlerin yapabileceği bir Bizim gibi cahillerin yapacağı bir iş değil. Biz alimlerimiz ne diyorsa onların söylediği e, hususlara dikkat eder. Ona göre hareket ederiz. Evet. İkincisi, geçtiğimiz konulardan alınacak ikinci önemli mesele, Müslüman, ihanet etmez. Hiyanet etmez ve küçük çocuğu, kadını savaşmayan, silahsız kimseyi öldürmez. Bak savaş adamı geldi. Bugün gözlerimizin önünde yani televizyonlarda, haberlerde cereyan eden hadiseler. Müslüman kesinlikle hiyanet etmez, kadını, çocuğu, silahsız kimseyi öldürmez. Bunu nereden aldı? Anlatmıştim ya Hubeyb radiyallahu an Asif ibn-i Sabit el Adan adındaki e, sahabeyle birlikte on kişilik bir grupla yola çıkan ve Usfan ile Mekke arasında Racii denilen bölgede on kişiden altısı, yedisinin öldürülp de üçünün esir edildiği olay. Esirlerden biri de Hubeyb. Radiyallahu anh. Mekke'ye götürülüyor. Götüren adamlar hasımlarına, Hubeyb'in hasımlarına ki Hubeyb e, Mekkeli zalimlerden ileri gelenleri öldürmüştü e, Bedir'de hatırladığım kadarıyla. O öldürülenlerin yakınları Hubeyb'i satın alıyorlar. Yani ona cezayı vermek onu karşılığında öldürmek için yani. Hubeyb, belli bir müddet Mekke'de esir tutuluyor. Bu esir tutulma esnasında kendisine daha önce anlatmıştım. Mekke'de mevsimi değilken Allah Azze ve Celle tarafından ona ikram ediliyor. Üzüm gibi şeyler. Mekke'de üzüm yok yani izüm yiyor. Allah ona ikram ediyor. Subhanallah. Nihayetinde kısa, uzun öldürülmeye götürülüyor. Yani Hil bölgesine, haram bölgesinde öldürmüyorlar. Dışarıya, yani Mekke'nin dışarısına çıkıp öldürecekler. Gitmeden hemen önce bir kadından ustura istiyor, ustura. Temizlenmek için. Affedersiniz, etek temizliği ve benzeri temizlik yapmak için. Ölüme gidecek ya. Usturayı alınca bu arada kadının çocuğu da Hubeyb'in kucağına geliyor. Kadın fark etmeden. Kadın birden korkuyor. Dehşete kapılıyor. Kadına diyor ki Hubeyb benim onu öldüreceğini, çocuğu öldüreceğimi mi zannettin diyor. Ben bu işi yapacak bir adam değilim diyor. Subhanallah. O kadın vallahi diyor ben Mekke'de Hubeyb'den daha hayırlı, daha iyi bir esir görmedim. Diyor. Bırak çocuğu öldürmeyi, onu seviyor, okşuyor bile kucağında. Ondan sonra bırakıyor. Hubeyb elinde imkan varken ölüme götürülüyor. Kesin öldürecekler. Elinde imkan var. Son anda onlara acı bir acı bir e, olay yaşatıp onları üzecek Onları böyle üzüntüye boğacak bir şey yapabilirdi. O çocuğu öldürerek. Nasılsa onu öldürecekler. Ama yapmadı. Hayatından ayrılmadan önce, ölmeden önce böyle bir şey yapabilirdi. Yapmadı. Allah Azze ve Celle'nin emrine aleyhissalatü vesselamın emrine boyunu eğdi ve dünya, dünya nimetlerini, ganimetlerini terk etti. Aynı şekilde nefsi için, nefsini rahatlatmak için intikal almaktan Başkasına zulmetmekten uzak durdu. Nefs için intikam alabilirdi. Nasıl olsa kendisini öldürecekler. O da onların çocuğunu öldürebilirdi. İşte bu ve benzeri yerlerden çocukların öldürülmeyeceği, savaşlarda haddin aşılmayacağı, kadınların öldürülmeyeceği çok net, net bir şekilde ortaya çıkıyor. Değil mi? Ayet-i Kerime Allah Azze ve Bakaran suresinde وَقَاتُلُوا فِي سَبِيلِ اللّٰهِ وَلَا وَغَاتِلُوا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهَ الَّذ۪ينَ يُغَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا Sizinle savaşan kimselerle savaşın ama haddi aşmayın. Aşırıya gitmeyin, haddi aşmayın. اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ mutedin. Allah haddi aşanları sevmez diyor. Yani savaşta insan aşırıya gitmeyecek de nerede gidecek diye düşünür. Evet. Savaşta dahi aşırıya gitmek yok. Haddi aşmak yok. Sınırları zorlamak yok. Bugünkü bazı zalimlerin yaptığı gibi. Savaşın bile edebi var ya. Savaşın bile kuralı var yani. Savaş ahlakı demeyen bir şey var. Ama bu insanlar buna da riayet etmiyorlar. Zalimler. Şeytanın, şeytanın köleleri bunlar. Hubey, Hubey radıyallahu anh bunu niçin yaptı? işte dediğim gibi Allah'a ve Resulüne boyun eğmek Onun, onların Allah'ın ve Resulü'nün e, istediği şekilde hareket etmek için şimdi aleyhissalatü vesselam çocukların öldürülmemesi kadınların öldürülmemesi hususunda komutanlarını bizatihi tembihlerde bulunuyor bir yere gönderirken mesela onlardan bir tanesi şu Ebu David duayet ediyor. Enes radiyallahu an gelen rivayette e, diyor ki cihada gidecek seriyeye çıkacak topluluğa Allah'ın ismiyle yürüyün. Yani Allah'ın adını anarak yürüyün. Ve Allah'ın Resulü'nün milleti dini üzere yürüyün. Yaşlı şeyh, yaşlı kimseleri öldürmeyin. Küçük çocukları öldürmeyin kadınları öldürmeyin ve hi, ganimet malından çalmayın. Ganimetleri bir araya toplayın. İslah edin. Güzel davranın. Muhakkak ki Allah güzel davrananları sever. Nasihata bak. Bir başka rivayette Bureyde'den gelen rivayette bu da yine Müslüm'de rivayet ediliyor. Allah yolunda savaş edin. Allah yolunda cihad edin. Ve Allah'ı inkar eden kimselerle savaşın. Savaşın, ganimet malından çalmayın. Hiyanet etmeyin. Yani hainlik etmeyin. Müfde yapmayın. Yani öldürdüğünüz düşmanın ağzını, burnunu, kulağını, organlarını kesmeyin. Ve küçük çocuğu da öldürmeyin. İşte bak savaş ahlakı. Yani bunu hangi milletlerin, hangi Birleşmiş Milletlerin veyahut da hangi ülkenin ahlakında bulabilirsiniz bunu. Ama İslam'ın ahlakında, İslam'ın savaş ahlakında bu var. Çoluk çocuk demeden, kadın demeden hepsini öldürüyorlar. Hem de en ağır bir şekilde. Ve şeytana hizmet ediyor. şeytan en çok istediği çocukların öldürülmesidir. Dikkat edin. Şeytanın en çok istediği çocukların öldürülmesidir ve savaşlarda en çok çocuklar öldürülür. Rabbim yardım etsin. Yine Sahihayna Bukhari ve Müslüm'de gelen bir rivayette Ömer radiyallahu anh'tan e, bazı savaşlarda kadınların öldürüldüğünü görünce aleyhissalatü vesselam kadınların ve küçük çocukların öldürülmesini yasaklıyor. Evet. Üçüncüsü kardeşlerim, üçüncü alınacak ders, Müslümanların peygamberine olan sevgileri, ona olan düşkünlükleri. Bu da e, Zeyd İbni Detin e, Detinle adındaki sahabenin Olayı bunu çok net bir şekilde anlatıyor. Yine bu Reci hadisesinde Hubeyb'le birlikte esir alınan ikinci kişi de bu. Bir de üçüncüleri var. O üçüncüleri Mekke'ye götürülmeden direniyor. Hani siz ahdetmiştiniz, bize zarar vermeyecektiniz, ondan sonra söz vermiştiniz. Hiçbir şekilde size bir şey yapmayacağız, yapmayacağız. Öldürmeyeceğiz vesaire diye söz vermiştiniz. Sözünüzü tutmadınız. Bu sizin ilk ihanetiniz diyor ve esirken onlara direniyor. Direnince de orada öldürülüyor, şehit ediliyor. İki kişi Hubeyb ve Zeyd İbni Desin'le de götürülüyor. Hubeyb işte dediğim şekilde şehit edilince Abu Desin'le de şey Zeyd İbni Desin'le de bunu da e, geçen hafta söylediğim üzere yine Bedir'de babasını e, öldüren Sufyan, şey, Safvan adında, Safvan Ümeyye adındaki bir adam, müşrik bunu alıyor. Çünkü babası öldürülmüş. Bunun tarafından, bu sahabe tarafından babası öldürülüyor. O da intikam almak için bunu götürüyor. Neyse nihayetinde e, kısa uzun Mekke'nin dışına çıkarılınca Ebu Sufyan ve tüm müşrikleri toplanıyorlar bu adamı öldürmek üzere. Ebu Sufyan diyor ki Allah aşkına diyor Zeyd sen diyor şimdi diyor evinde otursan senin yerine biz Muhammed'i öldürsek bunu istemez misin diyor. Söyle diyor. Buna razı olmaz mısın diyor. Ama Zeyd Ebn-i Dedinne diyor ki vallahi diyor Muhammed bulunduğu mekanda olsun Ben de elimde olayın Onun diyor, ayağına bir diken batmasını istemem. Diyor. Bırak yani benim yerimde olmasını, benim yerime öldürülmesini, onun diyor, ayağına diken batmasını bile istemem. Buna bile razı olmam. Deyince, Ebu Sufyan, o zaman kafirlerin başı, sonra Müslüman oluyor ya, diyor ki, vallahi diyor ben, Muhammed'in, ashabının Muhammed'e olan sevgisi kadar başka hiçbir kimseyi, hiçbir kimsenin bir başka kimseyi böyle sevdiğini görmedim, rastlamadım diyor. İşte Aleyhisselatü ashabının, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a olan düşkünlüğü ve sevgisi. Bu bu dereceye Hayatlarını feda etmişler. Hani konuşmalarında sağ kalanlarda diyor ki, diyor ya hani. Anam babam sana feda olsun ey Allah'ın anam babam sana feda olsun diyorlar ya konuşurken bunu sadece konuşurken söylemiyorlar bunu örnekleriyle canlı canlı yaşayarak gösteriyorlar canlarını feda ediyorlar ya yani, onun uğruna Allah bizleri onlara ilhak eylesin Müslüm'de Ebu Hureyre'den gelen bir hadiste aleyhissalatu vesselam diyor ki Bana en sevgili yani en çok sevdiğim kimseler diyor. Benden sonra gelecek bir takım insanlar ki onlar diyor ailesini ve malısı, malını feda etsin beni gör, görsün isterler diyor. Yani ailesi ve malının feda edilmesi karşılığında beni görmeyi isteyen kimselerdir. Allah yani subhanallah. Şimdi aleyhissalatü vesselamı farz edelim görme durumu olsa farzi misal bir insan ailesini ve malını veda eder mi edecek konumda mı soruyoruz eğer edecek konumdaysak o zaman gerçekten Allah ve Rasulünü seven kimseler o zaman işte peygamberimiz Ali İsraat kardeşlerim kendi sevgisini kendisini seven kimselerin Allah'ın sevgisine irtibatlıyor, bağlıyor. Ki onlar yani o sahabeler her ne kadar e, peygamberden arkadaşlarından uzak kalsalar da o öldürülen, şehit edilen ondan sonra suikaste uğrayan sahabeler gibi Allah Azze ve Celle'den şehadetlerinin kabulünü isterler. Allah Azze ve Celle'den şehadet isterler. Bunu umarak onlar o sevgiyi hakiki manada yerine getiriyorlar. Evet. Bu işte yani. En büyük sevgi bu. Allah'ın Resuline olan, bu değerli Resuline olan sevginin kaynağı bu. Allah Azze ve Celle'ye olan bağlılık. Allah Azze ve Celle ile olan irtibat. Evet. Dördüncüsü, farz namazının yürüyerek, harp esnasında yürüyerek veyahut da şiddetli bir ihtiyaç halinde bunda da kastedilen harp halidir, savaş halidir, yürür bir vaziyette, kıbleye dönmüş vaziyette ima ile kılınabileceği. Dördüncü anlayacak ders bu. Bu da Abdullah İbni Üneyiz'in uygulaması. Bu sahabe, az önce söylediğim gibi Halid İbni Sufyan El Huzeli'yi bu kafiri öldürmek için Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bu sahabeyi görevlendirince gidiyor onu buluyor Peygamberimizin sıfatladığı şekilde görüyor ondan sonra şöyle bir bakıyor duruma ikindi vakti kaçacak ikinci vakti eğer adamla biraz yürüyecekler konuşacaklar, mücadeleye girecekler ikinci vakti kaçacak İkinci vaktini kaçırmamak için o tarafa doğru yürüyerek namazını eda ediyor. Bunun haricinde korku namazı diye bir namaz var. Bu ayetle de hadisle de sabittir. Savaş halinde 4 rekatlık namaz bir rekata indirilir. Eğer savaş çok şiddetli ise yoğun bombardıman ise eskiden de yoğun işte ok ve mizrak altındaysa bir insan e, yürüyerek Araba üzerindeyken, zırhlı araç üzerindeyken veya uçaktayken yani her şey olabilir. Veya sürünürken namaz kılın Bir rekat olur. Ama böyle bir durum yoksa korku namazı diye savaşlarda teferruatı anlatılan, hadislerde gelen teferru, teferruatlı bir şekilde gelen namazdan kılınır. Duruma göre. Birkaç çeşidi var onun. Evet. Bir de burada müellif şu hadisi delil getirmiş. Ee, hadis Ahmet İbni Hanbel'de, Ebu Davud'da sahih olarak geliyor. Ayşe validemiz diyor ki, Aleyhisselatü Vesselam diyor, evde namaz kılıyordu. Ee, ve kapıda kapalıydı diyor. Ben kapıya geldim, kapıya açılmasını istedim. Peygamberimizin Aleyhisselatü Vesselam'dan açmayı istiyor. Ee, o da diyor, yürüdü. Ondan sonra kapıyı açtı. Sonra namaz kıldığı yere geri döndü diyor. Kapı da diyor kıble cihetindeydi diyor. Bu evde nafile namaz kılarken mesela kapı bu tarafta. Oraya doğru yürüyor. Kapıyı açıyor. Tekrar namazına devam ediyor. Evet Buna delil olarak getirmiş. Bu nafile namazlarda eğer kıble tarafından vücudumuz dönmeyecekse namaza devam ederek o işi halledebiliriz. Halledilmesi gereken mutlaka önemli bir şey varsa Yani kapı açılması gibi. Beşincisi kardeşlerim, kunutun e, meşru olması. Ama bu kunutla kastettiğimiz, bitirde yaptığımız kunut değil. Nevazil kunutu. Yani musibet ve bela esnasında yapılan kunut. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam e, sahabelerden kurralar öldürüldüğünde, şehit edildiğinde bu kunutu gerçekleştiriyor bir ay Re'l ve Zekwan adındaki bu zalim kabilelere, bu 70 kişiyi şehit eden kabilelere eee dua ediyor. Buhari'nin rivayet ettiği hadiste Enes'ten gelen hadiste Ali sallallahu aleyhi ve selam Re'l ve Zekwan ve Useybi. Bir de Useybe kabileleri var. Bunları, bunların aleyhine eee be dua ediyor. Bunlar ilk önce, ben bunun detayını kıssayı uzun bir şekilde anlatmıştım da, şimdi kısa bir şekilde burada yeni bir rivayetle bahsedecek olursak, bu kabileler kardeşlerim, aleyhissalatü vesselam'a Müslüman olduklarını iddia ederek geliyorlar. Tamamen hile yani. Olay tamamen tuzak. Geliyorlar, biz Müslüman olduk diyorlar. Ve <gülüyor> Kendi kabileleri, kavimleri için e, yardım edilmesini talep ediyorlar. Adam istiyorlar. Davetçi istiyorlar yani. Başka rivayetlerde geldiği üzere. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'da Ensar'dan 70 kişiyi onlara gönderiyor. Diyor ki sahabi biz bunlara kurra derdik diyor. Onlar diyor, gündüz odun toplar, gece namaz kılanlar diyor. Burası beni çok etkiledi. Gündüz odun toplar, gece namaz kılanlar diyor. Allahu akbar. O sıcakta o ağır işi yapıyor bunlar. Gündüzleyin, geceleyin de namaz kılıyorlar. Çok etkileyici bir benim. Şimdi biz ağır iş yapanlar olarak, ben yapmıyorum da yani yapan kardeşlerime söylüyorum bu sahabeler gibi olabilmek için gayret etmek lazım benim gibi ağır iş yapmayanlar masada sandalyede oturanlara gelince vay halimize diyor vay halimize geceleri geceleri hele hele şu kış gecelerini kanimet olarak değerlendirmeyen vay bizlere o sahabeler, o şehitliğe, o şehitlik payesine ulaşanlar bak gündüz odun topluyor, gece namaz kılıyor. Bizim yani mucahit diye kendini iddia eden, şehit olmak için öne atılan insanlar bırak gece namazını, beş vakit namazı kılmaktan aciz. La ilahe illallah. Sözüm o kimselere. Hak edenlere söylüyorum. Şehitler gibi olabilmek için şehitler gibi yaşamak gerekiyor önce. La ilahe illallah. Ya gündüz odun topluyor. Odun toplamak ne demek ya? En ağır bir iş. Bir de oranın sıcağını düşünün. Çölü düşünün, toprağa düşünün, tozu düşünün, bilmem neyi düşünün. Gündüz odun topluyorlar. Geceleyin namaz kılıyor bu insanlar. Allah bunlara Allah bunlara şehitlik veriyor. Yani. Bu işte bu yani şehitli Bunlar hak ediyorlar. Bu gibi insanlar hak ederler. Her şeye rağmen her şeye rağmen her yerde her zaman Allah'ın dinini yaşayan insanlar. Allah bize böyle olmayı nasip etsin. Bizi gafletten kurtarsın. Evet. Bu 70 kişilik grup bir bi ü ma'une yani ma'une kuyusu demek. Bi'ir kuyu, kuyu demek aracığım. Oraya geldiği zaman bu kabileler, onlar üzerine varıyor, ihanet ediyorlar, sözlerini, ahitlerini bozuyorlar ve hepsini orada şehit ediyorlar. Bunun üzerine aleyhissalatü vesselam işte onlara beddua ediyor. Geçen hafta da söylediğim gibi Kur'an'da bunların yani olayı Grup olarak olayı zikrediliyor, ayet iniyor haklarında sonra çekiliyor anını o ayet. Hangi ayet? Beligū annâ qawmanâ enne Bizden kavmimize bilgi verin, ulaştırın ki muhakkak biz de Rabbimizle karşılaştık. Ve o bizden razı oldu. Biz de ondan razı olduk. Bu ayet iniyor. Ama şu anda yok. Kaldırılıyor. Nesk olay var ya nesk. Sonra kaldırılıyor bu ayet. Sahabe söylüyor bunu. Bu hadis Buhari'de 4090 numaralı hadis ve başka yerlerde de rivayet ediliyor. Bunun gibi bazı ayetlerde biliyorsunuz lafzı kaldırılıyor. Bunlar hakkında böyle bir ayet iniyor. Olay ne kadar, yani Allah Azze ve Celle katında değerli ve orada şehit olanlar o kadar değerli. Onun için. Sonra bu ayet dediğim gibi e kaldırılıyor. Ama e bu şu demek değil, onların fazileti bitmiş değil. Bu ayetin kaldırılması bir sebebe bina. Allah Azze ve Celle bunu bir hikmetle kaldırmıştı. O ayrı bir mesele. Biz bir ayeti değiştirirsek veya ortadan kaldırırsak ondan daha ellisini getiririz diyor. Mananın sak min ayetin evnü seha netti misliha netti bir hayrın Ondan daha hayırlısını bir mislini getiririz diyor. Biz sebebe binaen kaldırılıyor. Ama asıl bizim burada almamız gereken onlar hakkında o 70 kişi, o kurra denen gündüz odun toplayan, gecede namaz kılanlar hakkında geliyor. Allah ne kadar değer vermiş. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir o kadar değer veriyor ve bir ay bunları öldüren zalimlere, kafirlere dua ediyor. Ve sahabenin, Enes'in bir başka rivayetinde diyor ki, ben aleyhissalatü vesselam'ı bu, bu olaydan daha üzüntülü Bundan önce böyle hiç üzüldüğünü görmedim diyor. Yani. Çok üzülmüş yani. Çok zoruna gidiyor. Evet. Ve bu İlk diyor konutun başlangıç anıydı. Bundan önce bir hiç konut yapma diyor. Evet. Bir başka hadiste Ebû Hüreyre'den gelen hadiste Evet yine eee sahih bir hadis. Aleyhissalatu vesselam Anis-sıratu istra Bir kimse için konut yapmadı veyahut da onun aleyhine e, dua etmemiştir. Ki ancak bunu konutla yapardı. Yani yine burada namazın konutlarına işaret var. Burada e, fıkıhlarda bazı ihtilaflar söz konusu. Mesela e, diyor ki Hanefi fıkhında sadece cehri namazlarda yani sabah e, akşam ve yaslı namazlarında konut yapılır diğerlerinde ise diğer fıkıhlarda ise sırr-i namazlarda da cehri namazlarda da yapılır diyor. Evet. Sünnette sabit olan anladığımız kadarıyla bütün namazlarda namazların farz namazlarının son rukusundan doğrulunca kulit yapılır. Bununla ilgili çok hadis yani çok net hadisler var. Evet. Her ne kadar fıkıhlarda, mezheplerde farklı olsa da bizim tercih ettiğimiz ve uyguladığımız bu şekilde. Evet, her namazda, yani sabah öğle, ikindi, akşam, yas namazında, cehri olarak yani açıktan, son e, farzın, son rekatının rükusundan doğrulduktan sonra el açılır ve yapılır. Evet. Kısaca böyle geçelim. Altıncısı kardeşlerim, ölmeden önce temizlenmenin, etek tıraşı yapmanın müstahap olmaz Ve bu sünneti muhafaza etmenin vacip olması. Bu da yine az önce anlattığım Hubeyb radıyallahu anh hani kadından ölmeden önce bir ustura alıyor temizleniyor ya işte bunun delili de burada. Yani bu olaydan çıkartılıyor. <gülüyor> Hubeyb radıyallahu anh Rabbisi azze ve celleyle sünnet adeta sünnet üzere Yani e, temizliği yerine getirmiş olarak kavuşmak istiyor. Dolayısıyla ölümden önce böyle bir temizlik e, müstehaptır. Tabii yani öleceğini bilen kimseler için ve imkanı olan kimseler için. Bu sünnet fıtra, fıtri bir sünnettir. Hadislerde geldiği üzere bir Müslümanın bunu 40 günden daha fazla bu temizliği terk etmemesi gerekiyor. Ebu Hüreyre'nin rivayet ettiği bir hadiste, Buhari'de gelen hadiste, beş şey fıtrattandır. Sünnet olmak, etek tıraşı olmak, tırnakları kısaltmak, koltuk altı tıraşı ve bıyıkları kısaltmak. Bunlar sünnetten. Bir başka rivayetlerde de 10 on, on diye gelir. Evet. Ve aleyhissalatü hadiste buna 40 gün tayin edildiğini haber veriyor. Enes radıyallahu anh daha doğrusu haber veriyor. Bize diyor, 40 gün tayin edildi. Azamı 40 günden sonra, 40 günden sonra aya bırakılmaz, mutlaka temizlenilir. Ama buna da bırakmamak lazım. Her an her şey olabilir. Cuma temizliği yaparken bu işi halletmek gerekiyor. Özellikle de yeni gençler, kendisinde böyle şeylerin yeni çıktığı, bu kılların, tüylerin yeni çıktığı kimseler bunu ihmal ediyorlar. İhmal etmesinler. Ee, haftada bir cuma temizliği yaparken koltuk altı tıraşı, etek tıraşı mutlaka olunmasınlar. Her an o hastanenin şeysine, sedyesine veya hocanın önüne yatabiliriz. Ne zaman ölümle karşılaşacağınızı bilmiyorum. Rabbul Aleminle tertemiz karşılaşmayı istiyorsak kendimize dikkat edeceğiz. Bu sünnete riayet edeceğiz. Ama bunun e, şerran bir kimse 40 gün tehir etse şerran şey olmaz. Yani sorumlu olmaz. 40 günden sonrası için sorumlu olur. Allah'ın buradaki işaret edildiği kadarıyla hadislerden. Evet yedincisi. İki rekat namaz kılmanın müstehab olması ölmeden önce ölüm yaklaştığında iki rekat namaz kılmanın müstehab olması bunu da yine Hubeyb radiyallahu anh kendisini öldürülmeye e, götürülürken o müşriklerden e, istirham ediyor iki rekat namaz kılması için e, ve iki rekat namaz kılıyor onun sünneti olarak geliyor hatta diyor ki onlara eğer diyor siz benim korkudan uzattığımı zannetmeseydiniz bu namazı iyice uzatırdım diyor Allah'a demek ki böyle bir durumla karşılaşırsa bir insan iki rekat namaz kılar tabi zalimler kendisine izin verirse ondan sonra Rabbul Alemine kavuşur 8. peygamber vesselam, Allah izin vermediği bildirmediği sürece gaybi bilemez Eğer bilmiş olsaydı o şehitleri, o kuralları, o değerli insanları önce 10 kişilik grubu sonra da 70 kişilik grubu gö gönderir miydi? Belki de göndermezdi. Evet. İşte aleyhissalatü vesselam gaybı bilmiyordu. Ya bunu geç kendisiyle ilgili ben zaman zaman söylüyorum eşine iftira ediliyor Ayşe validemize onunla ilgili hakikati ayet bildirene kadar bilmiyor. Gaybı bilmiyor. Ayet çok açık bu hususta. قُلَّا أَقُولِ لَكُمْ عِنْد۪ي خَزَعُنِ اللّٰهِ وَلَا عَلَمُ الْغَيْبِ وَلَا أَقُولِ لَكُمْ عِنْد۪ي اِنِّي مَنَكْ اِنَتَّبِي اِلَّا مَا يُوحَا اِلَيْهِ De ki ben Allah'ın hazineleri benim yanındadır demiyorum. gaybi de bilirim demem. Böyle bir şey de demiyorum. Ve la aquli lekum enni meraktem bi de demiyorum. Ben ancak bana vahiy tabi olurum. Allah bildirdiği sürece biliyor. Ve besharet kunna emliku li naf'an ve Ben kendi nefsime ne faydaya ne de zarara malik değilim. İlla maşallah ancak Allah'ın dilemesi bundan müstesnadır. Ve lev kunta alimul gaybi la min el hayr ma eğer ben gaybı bilseydim hayırı çoğaltırdım ve bana bir kötülük de dokunmaz dedin. Subhanallah. Evet. Allah'ın bildirdiği kadar biliyor gaybı. Yoksa onun dışında bilmiyor. O zaman onun. Ben bilemiyorum. Onlara kim oluyor? Onlar kim oluyor da bilecekler. Yani bunu iddia eden kimse de ancak deccaldir. Gaybı bildiğini iddia eden kimse deccaldir. Allah bizi bunlardan korusun. Dokuzuncusu ve sonuncusu değerli kardeşlerim. Allah yolunda şehadetin fazileti peygamberin sallallahu aleyhi ve sellemin ve ashabının dahi bu şehadeti arzulaması. Bir hadiste öyle geliyor. Bir kimse şehadeti arzulasa, niyet etse, yani bu amaçla olsa, bu niyetini taşısa, yatağında olsa dahi şehitler diyor. Allah'ın Allah. sahih hadis. Sayyid Ali Hilal'in mesela bu Müşhide Berbes. Demek ki bu niyeti taşımak lazım. Ama bize şehitliği nasip et. Cabbar ibn Sulma denen bir adam var. Bu 70 kişiyi şehit edenlerden birisi bu adam. Ama sonra Müslüman oldu. E, o şehit eden kafirlerin başında, geçen hafta söylediğim gibi Amir ibn-i var. Onunla birlikte bu adam. Sahabenin bir tanesine, o sahabede Enes'in dayısı Harram Haram adı olsun. Haram adındaki bir sahabe. Şu arka taraftan süngüyü takıyor, kılıcı takıyor, şeyi, mızrağı takıyor. Ön taraftan çıkınca, sahabenin önünden çıkınca, o kuralların içerisindeki adam bu. Haram. Diyor ki, Kurtuldum diyor. Yani e, süngü içinde olduğu halde, mızrak içinde olduğu halde, kurtuldum diyor. Ha, ona süngüyü takan, mızrağa takan diyor ki, öldüren beni. Buna ne oluyor? Ne demek yani bu? Nasıl kurtuldum diyor? Deyince kendini alamıyor. Aradan zaman geçiyor. Etrafındaki insanlara soruyor, bu ne demek istedi? Allahu akbar. O şehadeti arzladığı için şehit olduğu için kurtuldum dedi diyorlar. Allahu akbar. Ölürken kurtuldum diyor. Yani şehit oldum, başarıya ulaştım demek. La ilahe min Ondan sonra bunun üzerine Müslüman oluyor. Bu öldüren adam. Cebbari il nezulman. Yani ölürken bile şehadete olan sevgisine, muhabbetine, arzusuna bakın sahabenin. Onlar böyle yaşıyorlar yani. Milim milim, santim santim yaşıyorlar. Kanlarının son damlasına kadar. Tövbe suresinde gelen bir ayette ise müminler diyorlar ki قُلْ هَلْ تَرَبَّسُونَ بِنَا اِلَّا اِحْتَ الْحُسْنَ Sizler el kafirler bize bizim için ancak iki güzellikten bir birini mi bekliyorsunuz? İki güzellikten biri ya zafer ya şehadet. Evet. Ya zafer ya da şehadet. Allah yolunda ölmek. Evet. Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ın ifadesine bakın. Son olarak Ebu Hureyre'den geliyor. Hadis sahih. Eee Buhari'de rivayet ediliyor. Diyor ki Aleyhissalatu vesselam ben ümmetime meşakkat vermeyecek olsaydım sıkıntı ver, vermeyecek olsam diyor hiçbir seriyeden yani savaş için çıkan birlikten geri kalmazdım onlara katılırdım lakin ben yani bir binit bulamıyorum insanları bindirecek üzerinde yürütecek bir böyle binit yani attır devedir benzeri bir şeyler de bulamıyorum Dolayısıyla onlar benim gerimde kalıyorlar yayağlılar. Bunun için diyor yani. Bunun için meşakkat vermiş oluyorum demek istiyor. Bu bana ağır geliyor diyor ve neticede diyor ki ben isterim ki Allah yolunda öldürüleyim. Allah yolunda savaşayım. Sonra tekrar öldürüleyim. Sonra tekrar diriltileyim. Sonra da tekrar Allah yolunda öldüreyim. Ben bunu isterim arzularım diye. İşte şehitlik bu. Allah bize şehadeti, şehitliği nasip etsin. Amin. Ama her şeyden önce, az önce söylediğim gibi, samimi bir şekilde bu payeye, bu nertebeye ulaşabilmek için böyle yaşamayı nasip etsin. Amin. Bizlere, gençlerimize, çoluğumuza, çocuğumuza, kardeşlerimize bunu nasip etsin. Amin. Bu hususta... Biz nereye vasilet veririz.